Yani TV ekranlarına hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bu akşam Ramazan soframızda yine birbirinden kıymetli iki konuğum var. Sevgili başkanım Abdurrahim Albayrak ve Nurullah Mahmut Dündar. Her ikisine hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, İstanbul için de e, akşam ezanı okundu. Dilerseniz hep beraberce iftarlarımızı açalım. Allah kabul iftarlarımız eylesin. İftarlarımızı açalım. Sonra sohbete devam aynen, edelim. Aynen. Aynen başkanım. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Efendim iftar soframızdan sonra böyle e, çay eşliğinde değerli konuklarımla muhabbetimize devam ediyoruz. Sizler de lütfen bizlere ortak olun. E, değerli başkanım öncelikle tekrar Ramazan-ı mübarek olsun diyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gerçekten çok mutlu ettiniz bizi Hakeza Nurullah kardeşimle beraber. Nasılsınız, nasıl gidiyor hayat? Yüze Allah'a şükürler olsun. Bu akşam da iftar masasında Allah bizi nasip etti, iftar bozmayı nasip eyledi hazırlayan eden sizlere teşekkür ediyorum. Allah, Allah yapınızdan razı olsun. Bu iftarın dualarından ölülerimize de gitsin. Amin. Bizim, Peki, el, bizim ölülerimize, bizim. rahmetli babama gitsin, dedelerime Amin. gitsin. Bütün akrabalarıma gitsin. 1960'lı yıllarda başlayan bu muhteşem iftar sofraları Bugün sizinle beraber burada. Devam ediyor. Devam yani. ediyor. 1960'da mı ilk orucunuzu tuttunuz? Evet, 1960 uçlarda falan, 64'lerde kesin hmm. tutmaya başladım. Bizim de zaten ilkokulu Ciderçem bile oruç tutarsın. Bizim orada e, öyleydi. Hatta hiç unutmuyorum, ufak çocuktu. İstanbul'dan bir tane taksi gelmişti. Bizim e, aşağıda zamenin yanına dururken. Bütün çocuklar arabadan inen, İstanbul plakalı ama bizim şöyle bir e, hemşerimiz, sigarayı serken görmüşler. Herkes birbirine koşuyor. Ya bu arabanın taksi'nin şoförü var ya, Ramazan günü sigara içiyordu. Ya ne diyorsun Biz hepimiz çokta. Yani nasıl olabilir böyle bir şey diye hepimiz soktaydık idik. E, o gün bütün akşama kadar insanlar e, bunu çevrelerine söylediler. Şimdi... Fatih Bey bilir Rizeli'dir. Onun için de iftar sofralarına sayın olmasına çok seviniyorum. Rize'ye katkısı oluyor sayın Aslımız Rizeli ama sonra Erzurum'a da geçmiş Erzurum'a da geçmiş. İki tane güzel memleketim var. Evet. Gurur duyuyorum. <gülüyor> Şimdi o zamanlarda biz hem çocuğuz, hem çay topluyoruz, hem de akşam üzerinde iftara iki saat filan kala çay sepetini saptığımızı alıyoruz. Çayları satmaya gidiyoruz. Hele hele... Ee, canım annem inşallah şey yapıyor, izliyordur. Annem o kadar çalışkan bir kadın ki, kadındı ki bir Ramazan günü iftara doğru annemin de e, sepetini sok dolduruyor mu? Yani 70 çilo, 80 çilo olarak ediyoruz ki sayı sok götürelim diye filan. Tam çayları getirdik Rize'yi alım yerine satmaya kalkacağız. Annem dedi ki oğlum sen dedi sayları sat ben geleceğim dedi. Ramazan. Annem ciddi. Ben çayları tam sattım. Baktım annem geliyor. Eline bir tane bebek. Anne bu ne dedim. Ufak kardeşim O da ee, hoca. Annem ciddi. Bizden demiş O hamile halı ile beraber Allah Allah. 4-5 saat sonra doğum yapacak anneciğim... 70-80 kilo çay getirdi. Ciddi bizim... Ee, hemen alım yerinin zamenin yanında bizim sağlık ocağı vardı. Doğum yaptı, çocuğu da, bebeği de verdiler kuşağına. Annem diyor da, "Alsana, sana dedi bir kız kardeş götürdüm." dedi. Yani şimdi kadınlara bakıyorum. Her gün kontrole gidiyorlar. <gülüyor> yani bilmem kasay kala çalışmak olmuyor. Bilmem neydi o zamanın kadınları hem oruç tutuyor, hem çay topluyor, hem çay, topluyor, hem çay götürüyor, hem de ben orada bırakıyor gidiyor. İki saat üç saat içerisinde ya doğum Allah. yapıyor, alıyor bebeği geliyor. Akşama eve gidiyoruz. Yani evet. yüz Allah'ım ülkemiz nerelerden nerelere geldi? Şükretmesini bilmemiz lazım. Allah şükredeyim insanlardan Amin. eylesin bizi. Fatma annemiz tabii o zaman da tabi o zamanki insanlar her şeyi organik besleniyorlar ya. Onların tabi katkısı var. Çalışma azmi var, değil mi? Bir, bir gayretleri var. Tabi annemle Fatma annemle beraber komşuyuz. Karşılıklı oturuyoruz böyle. Hani camdan baksan böyle el sallıyoruz. Ee, geçenlerde de biliyorsunuz bir talihsiz bir olay yaşandı. Hani bir kamyon e, annemizin evinden geçerken. Böyle bir sürttü orayı, duvarı bir şey yaptı ama çok korkmuş anne. Şimdi annem dedi ki acıla şey durmadan arıyor beni. Açtım anneni oğlum Abdurrehim tir cirdi evimizi tir kamyon cirdi dağıttı kirdi geçtirdi bizi birbir. <gülüyor> anne dedim yenisini yaparız niye bu kadar? Abdurrehim bildiğin hiçbir değil. Alamadı diye oraya viraj ediyor. vurdu bizim ana yolun üzerinde habiblerde bizim. <gülüyor> Ya anne ne olur yapma, kız kardeşlerimi aradım. Annem çok üzülmüş Anne dedim ya yenisini alayım, sana bina alayım, apartman alayım. Yeterce üzülme. Annem çok çisadlıydı. Bu hafta şimdi, hafta sonu anneme gittim. Ben gittiğim zaman, habersiz gittiğim zaman korkuyor. Niye korkuyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bu eski zaman kadınlar başka bir şeydir ya. Yani. Ramazan'da da böyle yapardı Rize'de. Annem sadece oturduğu odanın kalıferlerini yakıyor, öbür tarafları yakmıyor. Ben de kızıyorum ona yakaladığım zaman habersiz gidiyorum. Tam kapıyı açtı beni gördü, ey vah dedi yine yakalandım. <gülüyor> Anne ne oldu? Ya yine bir petek asmış şimdi kalıfer. Ya bak bütün elektriğini, her şeyini ben ödüyorum. Kaliförleri, Kalıferler, ben okuyorum, o diyorum. Bir tane ufak lamba yakar, bir tane petek yakar. Akşam oturur, sabah kırda Kur'an okur, dua eder. Sek, 88 yaşında ellerinden öpüyorum, Buradan, anneciğim öpüyorum anneciğim ben de. Başkanımın annesine düşkünlüğünü <gülüyor> de biliyoruz çok sever Aynen. annesini. İşte, anneler herkes, herkes sever. sever. Evet. Anneler sevilmez evet. mi? Annelerin kibediğini bilmeyen olabilir mi? Bilmeyen insandan bu ülçeye, bu insanlara hayır gelir mi? Aynen. Anneler başkadır. Kanlarına taşıyor seni. Yani ben işte ne dedim? Bakın 80 kilo çay sepetini getirdi. Beni oraya sayalım yerine çayları satmam Şimdi beni bıraktı, ciddi doğum yaptı, geldi. Onun karnından çıkan, doğurduğu o kız şimdi o annenin kim olduğunu bilmezse Allah onu çarpmaz mı? Kesinlikle. Ama sizin evlatlar, kardeş olarak annenize zaten bağlılığınızı biliyoruz. Ee, yani Allah daim eylesin diyelim. Annemi Ramazanlarda en çok sevdiğim Ramazan'da çok sevdiğim baklava yapardı. Sahur'da. Allah'ım rahmetli babam yarın tepsi yerdi öyle böyle tabağa koymaz olmaz ortaya koyardık ortada nerçes şey yerdi. Rahmetli babam içeğinden beraber yerdi. Ama nasıl bir baklava yapardı. Ramazan ayları geldiği zaman ben annemin giderim Habiblere. anne baklava yap da işte bu akşam burada <gülüyor> iftar yapalım, sahur yapalım. Bu arada başkanım böyle yakışıklık kardeş karşında tam duruyor ama merak ettim mi kim olduğunu. Ben de merak ediyorum. Biliyorsunuz biz her soframıza böyle birbirinden kıymetli insanlar alıyoruz. Hem böyle bir tanışıyoruz, kaynaşıyoruz. Ramazan'ın Güzel güzelliği de burada olsa gerek değil mi? Evet. Tanıyalım sizi Nurullah kardeşim. Ee, Fatih Hocam Nurullah Mahmut Dündar ben. Ee, ben de Medipol Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim. Aynı zamanda tüccarım. Benim de Zahit Taha ve Hatice Elif. Ben de annemi çok severim. Kızıma annemin ismini verdim. Aa, sizin yolunuzdan gidiyor. E, sizin yolunuzdayım başkanım. E, Bir dakika sizin yolunuzdayım derken hangi takımınızın? E, şimdi oralara karıştırmayalım. <gülüyor> ben başkanım eskiden... çok fanatik Galatasaraylıydım. E. Şimdi Başakşehir semtimizin takımı oldu. Başakşehir'de ikamet ediyoruz. Artık Başakşehirli olduk. Ya, tabii o semtimiz olduğu zaman ama şimdi... Bir semt takımını tutmak var. Bir de John'nız <gülüyor> yapan bir aslan var yani. Başkanım şimdi semt takımı da şampiyonluğa ve rekabet ederken ikisi bir araya geldiği zaman biraz mikromilliyetçiliğe kaçıyor bizim yapacağımız. <gülüyor> Doğru, yani abi. semt, semt takımımızı <gülüyor> destekliyoruz. Doğru. Ama gönlümüz hâlâ Galatasaray'da. Yani Tamlarazı o bizim olsun. lise zamanlarında gitmiş olduğumuz şampiyonlar ligi maçları vesaire biletleri hala hatıra saklarım onlar durur bende. Ayrımın atık maçları. Lazım. Bir gün beni baş... Güzel, bir gün başkanım Nurullah kardeşim. Porto Galatasaray maçı var dedi ki Şampiyonlar Ligi maçı hatta lojasına davet etti. Locasında maç dedi ki ya Fatih Hoca bir dua et de şunu yenelim de yani evet. Şimdi neyse maç bitti. Maç şey yenildik Porto'ya. Dedim nasıl yenildik dedi. Hani dua dedim duanın tecellisi oldu. Dur başkanım bir sinirlenme. Evet. Biz Şampiyonlar Ligi'nden elendik ama UEFA Avrupa Ligi'ne kaldık. Çünkü diğer oynayan, oynayan takım mağlup olduğu için biz UEFA'da kaldık. Eğer o galip evet, olsaydı o zaman evet, o da denenecekti filan espri latif olsun diye bir konuşmuştuk da. Durum böyle. Ee, iki çocuk babasıyız. Elhamdülillah hayat akışında devam ediyoruz. Ben başkanımı dinlerken çok keyif ve lezzet aldım. Şeyi merak ettim başkanım. Bu ana sevgisi çok kıymetli bir şey ama bu pandemi süreci geçtik. Ciddi bir zor bir süreç yaşadık. Yaşıyoruz da hala. Ee, ziyaret edebildiniz mi? Gidip gelebildiniz mi? İş... Şimdi ilk ben COVID olduğum dönemde COVID diye bir hastalık yoktu. Kimse böyle bir şey bilmiyordu. Ben bir diz ağrılarından, bu kramp yürüye ayağıma, kramplar düzelmiyor filan hastaneye gittim. Hatta bütün bizim Rize'de belediye başkanlar İstanbul'daydı, onlar geldi, bakti beni, işte bizim Galatasaray başkanımız Mustafa Cengiz geldi, bütün yönetimimiz arkadaşlar geldi filan ama bir ağrı çekiyorum, bir bağırıyorum, hastane yer yerinden oynuyor yani böyle bir ağrı olamaz. Orada kaldım bir gün, çıktım bir şey yok dediler bana. Parol verdiler ciddi. İki yıl sonra hanım da bir şeyler olmaya başladı. Hanım dedi hadi gidelim hastaneye. Ciddi hastaneye. Allah razı olsun hanımdan. Bekide Buradan selam hayat... olsun yengemize. Selam ben olsun. Ta Neyse, ciddi hastaneye. Bir aldılar bizi ki zehirlerimizi kaplamış. Ne olduğunu bilmiyoruz. Koydular bizi bir odaya. Aslında şeyde Covid'de böyle bir odaya yok. Öyle bir şey de yok. Bize içi cün, sabah, ovle akşam parol içiyoruz. Başka bir şey yok. Parol. Hastalığın şeyi yok. Şimdi herkes Allah'a şükretsin. Hemşire, doktor bir düğmeye basıyor. Birinci cünden yedinci cüne kadar ne ilaç alacağınızı otomatik çekiyor. Cünde 8 tane ilaz içeceksin, 5 tane ilaz içeceksin diye. Bu iş böyle devam ederken, sağ olsun buradan tekrar... Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sağlık Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok aradılar, çok moral verdiler, çok ilgilendiler. Yine benim Rizeli hemşerim var. Lütfi Teyze, anestezi doktoru çapada. O bizim bölgenin bütün hastanelerin, yoğun bakımlarını ona teslim etmişler. Onun çok büyük katkıları oldu. Yardımları oldu. Birçok doktorların katkı şeyleri oldu. Birdenbire Covid-19 hastalığı çıktı dediler. Cezayirliyorum sarmış. Biz ya o zaman Türkiye'de görüldü. İlk bizde görüldü. İlk, yani, yani biz ilk, evet, evet, bir ilk. aile florya'da bir hastadan kapıyorlar ve o doktor arkadaşımız Mehmet abilan da şey Cemil abi. E, onlar öldü. Ben de onlardan birkaç yıl önce Çapa'da benim çok böyle hayır işlerim var Çapa hastanesinde. Onlarla sabah kafelteye giderim, sohbete gideriz orası. Sabahları yani ayda bir böyle bir gideriz. Onlarla biz hep beraber sarmış, şey yapmış. Resimcik. Ama işin çok enteresan bir tarafı bu hastalık döneminde bu başlangıçlarda hastaneye yetmeden bir gün önce de Mustafa Erdoğan'a gittik. Hişmet'le oğlumla beraber. Ziyarete gittik. Oturduk ve hep beraber resimlerimiz var. Ben hastaneye düştüm. Bir taraftan da Mustafa Bey'i düşünüyorum. Mustafa Erdoğan'la gittik evi, evine gittik. Allah'ım diyorum şimdi insanlara da geçti mi, ne oldu filan. Biz burada 15.000 seviyesinde düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Bir yerden bir yere gireceğim, bu bu marek masada anlatmak istiyorum. İnsanlar bundan ders alsın diye anlatmak istiyorum. Buyurun. Personelimle iyicili unutmayın bunu muhakkak anlatmam lazım. Bakıyorsunuz çasthaneden tabutlar çıkıyorlar, sıra sıra tabutlar çıkıyorlar. Siz de bu hastalıktan yatıyorsunuz. Fazla sürmedi birkaç gün sonra oğlum İçmed Covid oldu. O bir başka yerde yatıyor. Celin numarıyor beni. Bir tane e, dünya tatlısı, bir tane torunum var. Allah razı olsun. Kaan tarafta ağlıyor, oğlum ağlıyor. Celin'im yeni evlenmiş oğlum Covid o bir tarafta. aradan 5-6 gün geçti. Hastanede bana bir haber. En büyük kızım. İknur, COVID olmuş. Kozası götüremiyor, ona da yeter. Tek başına, bizim stadyumun yanında, arabaya biniyor tek başına. Yeşilçay Hastane'ye, benim olduğum hastaneye geliyor. Bir baba olarak düşünebiliyor musunuz? Bir kapalı bir odadasınız, zammınız atılmıyor. Nefes alamıyorsunuz, nefes alamıyorsunuz, temiz hava alamıyorsunuz. Bir oğlunuz orada. Siz orada yatıyorsunuz eşinizle beraber. Ve kızımın oraya geldiğini duyduğumda ağlayarak telefonla konuştum. Baba dedi ben çok kötüyüm. Kocanın yanında mı yok dedi baba dedi herkes korkuyor dedi. Bakın öyle bir hastalık ki kimse evet kaçıyor. Mi? kozan kaçıyor. Veya karın kaçıyor, bilmem ne oluyor, kimseye yanaşanmıyor. Mahşer günün kopyası. Aynen. Evet. Çünkü ayet var başkanım, hani kişinin kopyası. kardeşinden, eşinden, dostundan, akrabasından, herkesin birbirinden kaçacağı o dehşetli gün diyor ayet, bunu ifade ediyor. Birine bir nevi mahşerin provası evet. Fatihciğim o anda bir baba olarak, çaresiz bir halde, odanın içerisinde kafayı uçutmuş, kendimi duvarlardan duvara vurur vurarak kendimi parçalamaya çalışıyorum. Ne yapacağımı şaşırmışım. Yüce Allah'ım o anda bana ne dedi biliyormuşsun. Kurban olduğum Allah'ım sabır verdi. Ve o günlerde kafama koyduğum her şeyi hayata geçiriyorum. Bu sene. Yılbaşında çok fazla çalışanım var. On binlere varan çalışanım var. Maşallah. Bütün bölüm müdürleri kızım oğlum herkes her bölümün çalışma şeylerinin zamlarını götürdüler bana baktım %12 13'lere 14'lere varan bir zamlar aldım Sağdım bütün çocuklarım bakın oğlum kızlarım size şunu söylüyorum bu cüne kadar bu cüne kadar Binlerce insan bana çalıştı. Yüce Allah'ım bana bu cari bağışladı. Bu yılda ben çalışanlarıma çalışacağım. Zamlar %23 olacak dedim bu sene. Yüzde on %10 artırdım bu sene. Ama bütün personelim nasıl mutlu oldu biliyor musun? Nasıl mutlu oldu? Hem personelden ziyade bir de zaten sizin o yatış sürecinde yani Türkiye. Hatta dünyada yaşayan bütün Müslüman Türkler diyelim hep haberdar oldu ve dua ettiler. Evet, dua çok dualar aldınız. aldım. Çok çok dua, çok, dua aldım. Yani. Çok dua aldım. Yani Allah herkesten razı, razı olsun. İnanılmaz namaz dua aldım. Ama en büyük duayı da bu yıl başında benim yanımda benim arkadaşlarım, benim kardeşlerim benim için gecesini gündüzüne katan o vefekar çalışma arkadaşlarım Onlara ne kadar zam verdisem hepsine helali bo olsun. Allah'ım onlardan razı, Allah olsun. razı olsun. Benim hastalığımda beni saratmadılar, cezelerini cündüzlerine katarak çalıştılar. Bu sene para kazanmayı düşünmüyorum, kazandığım parayı çalışanlarıma veriyorum. Allah, razı olsun. Allah onlardan Başkanım, razı olsun. Ben bu Covid sürecinde biraz şöyle gördüm. O kadar işlerimize, güçlerimize, hayatın akışına adapte olmuşuz ki böyle Koşturuyoruz tempo halinde. O işten o işe yetişmeye çalışıyoruz. O işten o işe yetişmeye çalışıyoruz. Bir Covid diye bir şey çıktı. Allah bize dedi ki bir dur. Bir dur bir bekle bir bakayım. Bir hayatı durdur. İş yok, güç yok. Her şey durdu. Çalışma durdu. Üretim durdu. Bir muhasebe imkanı verdi bize Yüce Rabbimiz. Yani biz o onca meşakkatin içerisinde, onca telaşın içerisinde bir durduk. Bir bekledik. 2-3 ay evden dışarı çıkmadık. Bir şey yapmadık. Şimdi onun muhasebesini yaptık o zamanın. İnşallah muhasebesini yapıp ondan fayda sağlayanlardan Ders olmuşuzdur. Inşallah. Ders alanlardan olmuşuzdur. Şimdi hayatımıza daha meseleye bakıyoruz. Ben mesela başkanımın o çok takdir ettim. Çok hoşuma gitti. Yani %23 biz biraz daha küçük esnafız. Bizim çalışanlarımız daha az ama çok hoşuma gitti. Yani bugüne kadar onlar bize çalıştı. Bundan sonra biz onlara çalışacağız. Çok Bu çok güzel, güzel şey. ve çok büyük bir iş ahlakı. Bir de yani. zaten Nurullah kardeşim, yani istihdam demek zaten başlı başına evet. bir ibadettir. Evet. Yani evet. bak on binleri aşan diyor. Evet. Bakın çok önemli bir şeyi insanlar atlıyorlar. Doğdum doğalı, rahmetli İsmail dedem mekan cennet olsun. Amin. Böyle sakallıydı. Şunu öğretmiş bana. Ben de çocuklarımı onu öğretiyorum. Her zaman şükretmesini bilen insanlardan olacaksın. Her zaman kazansam da kazanmasam da yüzzallahıma şükürler olsun. Yüzzallah'ın bu günlerimizi aratmasın. Şükretmesini bileceksin. Bazı insanlar şükretmeyi Doymak bilmiyorlar. Şükredeceksiniz. Şimdi zaten bunu başkanım böyle söylerken ayet Allah bunu ifade ediyor. Tam sizin dediğiniz gibi diyor. وَقَلِيلٌ مِنْ اَبَادِيَ شَكُرٌ Şükreden kullarım pek hazırdır diyor Allah diyor bunu. Ve dolayısıyla başka bir ayette de Allah diyor ki: "İn şekertümle eziiden leküm. Bana şükrederseniz size olan nimetimi çoğaltırım." diyor. Demek ki nimetin çoğalmasını istiyorsak Allah'a teşekkür edeceğiz. Benim bir adetim vardır ki ben sabahlar Erçen'den kalkarım. 6'da kalkarım. Bir iş yerinin kapısına giderim. Benim o karda, kışta işte gelen şoförlerim beni yorsun ki. Ha ben 5'te kalktım ama patronum da kalkmış buraya gelmiş. Hmm. Benim personelim 5'te kalkarça ben 9'da kalkamam. Hmm. Benim personelim hangi lokum şeyleri e, yemek halinde yiyorsa ben de on onların hani yemek halinde yerim aynı. Bir gün giderim birinin masasına otururum. E bir gün öyle e, bir masada otururum. Bir de çarşamba günü yemek deyince aklıma geldi başkanım sözümü kestim ama çarşamba günleri başkanımın ofisinde böyle özel Rize usulü yemekler var. Bir gün Nurullah kardeşim beraber gidelim ben yedim çok keyifliydi. 35 senedir bu Karadeniz yemek günlerim devam eder çarşamba günleri. Ama her gittiğimde birkaç kez gittim her gittiğimde farklı böyle insanlar var. Yani her meslek grubundan yani illa böyle makam mevki sahibi değil. Evet. Yani Mesela bir temizlik görevlisi kardeşimiz de gelip yiyebiliyor. O ellerimden onlara servis ederim. Ellerimden servis ederim. Onlarından yedikleri tabağı alırım, dışarıya veririm, alırım servis yaparım. O benim için dünyanın en büyük mutluluğu. Ama Allah herkese böyle yemek vermeyi nasip eylesin. Bu çok tamam. önemli bir şeydir. Geçenlerde çok enteresan bir şey var. Manisa'da da yazanım var benim. Bine yakın çalışanım var orada. Ben her gittiğim yere de emniyet müdürünü, jandarma komutanını, valiyi gider ziyaret ederim. Yani onları da böyle bir neşe olsun. Ben her gittiğim yere böyle bir neşe olsun. Doğru. Öyle şey evet, tamam. çok güzel gözleriniz var. Allah eksiltmesin. <gülüyor> Allah bunu. razı olsun. Biz Şimdi, de istifade ettik. Ama üzüldüğünüz zaman da çok biz de üzülüyoruz evet. ya. Hani ya aşırı... Doğal doğal insanın hali başka Aynen, oluyor. Yani. Sevinciyle seviniyorsun üzüntüyle üzülüyorsun. Gittim valiye o başkanım Mustafa yolun, hoş geldin konuştuk filan. Ya sen beni çıkartamadın herhalde dedi başkanım. Vallahi Sayın Valim çıkartamadım. Ben dedi en az dedi 10 sefer senin oraya yemeğe gelmişim dedi. Bak. Allah razı olsun dedim Sayın Valim çok teşekkür ediyorum. Çıkar. Ben dedi Eski boşa Boşakaymakamıyım dedi. Şimdi bizim orada da bütün Sevrek Kaymakamlarımız, e, sen Eyüp'tesin değil mi? Evet. Eyüp Kaymakamımız bize mesela çok gelir. Eyüp'teki e, e, İmamlar. imamlarımız, Aynen. müezzinler hepsi gelirler bana. E, bu başka bir mutluluktur, başka bir evet. güzelliktir. Ya insanlara vermek, yedirmek, paylaşmak... <gülüyor> Belki de en güzel şey olsa gerek. Her şeyin temelinde dededen kalma eğitim vardır. Aile dedi mi? Aynen. Dededen aileden kalma bir eğitim vardır. Benim dedemin yazlık derdik böyle maran derdik bizim oralara şeyde, tepede. Orada dedemin bir evi vardı. Yazın aşağıya dere kenarında bizim olduğumuz yere oraya ben bazen dedemle kalmaya çok havas ederdim. Her zaman orada kahvesi hazır olurdu. Yoldan birisi geçiyorsa cevap bir kahvemiz söyle geç derdi. O zamanlardan hep böyle özenmiştim. İnşallah ben de buyduğum zaman böyle insanlara bir şey ısmarlamayı Allah bana nasip eder diyordu. Verdikleriniz sizin, evet. vermediklerimiz bizim. Evet. Ne veriyorsanız ahirette, yani kumbara yatar gibi bir, bir insana dokunduysan, bir fakiri doyurduysan, bir yetimin başını okşadıysan bu hepsi için geçerli. Allah razı olsun. Allah sizden Peki de bir şey lazım. dikkat ettin <gülüyor> mi hiç? Nurla kardeşim, bakalım benim dikkatimi sen de dikkat ettin mi? Başkanımızın yıldan beri e, İstanbul'da ikamet ediyor, yani. ama doğum Rize, değil mi? Rize, Rize. Hiç lehçede farklılık var mı? Çok. Hiç bozulmamış, mı? orijinal böyle. Orijinal. Rize usulü. Az önce dediğim gibi, başka. Hatta de ben mı? diyorum ki, nasiy diyorum bazen böyle. Sizin <gülüyor> memleket nere? Benim baba Tekirdağ. Aslen, annem Antepli ama biz doğma büyüme Eyüp Sultanlıyız. Ha, biz de işte Eyüp kültürünü birazcık almışız. Allah'ın orada, orada çok meşhur kültürünü... bir tane tulumba tatlidcisi var Eyüp Sultan'da. <gülüyor> evet. Sabahları ben Eyüp Sultan'a geliyorum. Cuma sabahları. Cuma namazına geliyorum. Sonra orada kafaltılar yapıyoruz. Kozalarımızla, kaymakamlarımızla beraber. Ee, bir Oran... şey de içimde böyle şey kalmış. Biz Eyüp Sultan'ın Yeterinize kimedini bilmiyoruz. Doğru başkan. Bak gerçekten bilmiyoruz. O sabahları orada, o bereket, o bir resmen bir nur yolu orada, nur. Bak farklı bir duyguda hissediyorsan. Ben sana ben yani. büyük, böyle sabah namazında iyi sultan'a gittiğim zaman, on, benim üzerimde orada dışarıda için o ezan okunurca var ya. Yani bambaşka bir şey Çok yok. güzel bir huzur var. Yani. Evet. Kesinlikle. Evet. Medine'nin huzuru sanki orada var değil mi? Aynen öyle. Yani. Şey, siz Bak, zaten gittiniz. Onun için demek istiyorum yani Eyüp Sultan'ı biz çok çok daha şey yapmamız lazım. Yani bütün Türkiye'den oraya ziyaretçiler getirmemiz lazım. Belki yurt dışlarından ziyaretçiler olması lazım oradaki huzuru, oradaki mutluluğu bulamazsınız başka bir yer. O başka bir şey yani. yani. şair diyor, yetişmez mi bu şehrin halkına bu nimeti bari Hazreti Rasulullah'ın sadık yâri Eba Eyyubel Ensari. Peygamber Efendimiz evinde yedi ay misafir etmiş bir sahabiden bahsediyoruz. Yani onun manevi huzurlarında olmak, Allah'ın mabedinde de Eyüp Sultan Camii'nde de namaz kılmak gerçekten ayrı bir keyif insana İnşallah değil. Allah rüze nasip eder Eyüp Sultan'ında da Kuzenlerimden beraber bir iftar etmeyi i̇nşallah, Allah nasip eder. İnşallah. Şimdi kuzen bu programı duyar, şimdi yarın akşam davet eder beni. <gülüyor> Orada da Metin Çakar hocamız vardı. Siz çok Trabzon'unuz çok sever Seviyorsunuz. O da şimdi Fatih camisine ee, imam ee, hatip oldu. Biz e, cuma sabah Fatih'e gideceğiz, biz cuma sabah imam gideceğiz. Çünkü Fatih de bizim için değerli Fatih Sultan evet, Mehmet Camii. O da. Camilerimizin e, hepsi çok çok çok. Yeter ki içine girip namaz kılın, değil mi? Rize'de çöyümüzde de bizim çok fazla cami var, çok güzel bir cami yaptık orada. Çöylerime, buradan Çomuzlar Çöyüne, Muradiye Çöyüne bütün Rize halkına bu sevgim, selamlar. selamlar olsun. Allah kabul etsin uluslarının. İnşallah bir e, iftarda da Rize'ye gitmeyi düşünüyorum. Çok davet var. İlerleyen son günlere doğru Rize'ye de giderim. İşte, şimdi başkanım da şey de vardır. Yani şimdi davet çok. ...icabet etmek istiyor ama yetişemiyor. Ben Rize'de ne yaptım biliyor musun Fatih Hocam? Ne yaptın başkanım? Şimdi tam bizim köyden... çömürce Köyü'nden, Çöpürbaşı'ndan Muradiye'ye... ...şimdi Birleşti Belediye oldu. İftar yemeği vereceğim, çok büyük iftar yemeği vereceğim ama... ...bu tarafta Çöpürbaşı'na verirsem karşıdakiler darılıyor. Karşıda verirsem bu tarafta şeyler dar, darılıyor. Ne yapayım ya Allah'ım? Belediye başkanı dedim. Kolayını buldum başkanım. Nasıl dedi? Çöprü'yi kapatıyorum dedim. Çöprü'ye vereceğiz de. Çöprü'yi kapattım. <gülüyor> i̇ki çöyün aslında çöprü'nün zeyni verdim. Rize arkadaşlarım sağolsun acı geldiler. Onlar kavurma, pilav, tatlı, sütlaçlar. hepimiz. Ama o bir şey Rize'de şey oldu. Minibüs mi geldi? Dur kardeşim celif tanıyı ondan sonra gezeceğiz. E bir taraftan minibüs geldi. Koza yolu kapattık. Çöprü'ye iki çöyü birbirine bağlayan çöprü'nün zeyni verdik. Hiç kimse darılmadı. Herkes mutlu oldu. <gülüyor> evet başkanım gerçekten o kadar... Güzel bir muhabbet oldu ki değil mi çok Nur'la kardeşim? Çok keyifliydi. Abi. Nasıldı? Çok keyifliydi. Ben çok keyifliydi. Başkanımla oturup böyle 5 saat 6 saat sohbet etsek bize 3-5 dakika gelir. beni en çok cezbeden de yani Şive'nin orijinalliği evet. var ya o kadar evet. muazzam ki her şey doğal, her şey samimi. Peki e, Sayın Başkanım Diyanet İşleri Başkanlığımızın iki güzeli eseri İslam İlmihali ve Kur'an-ı Kerim e, hediye etmek takdim etmek istiyorum sizlere. Buyurun Nurullah kardeşim. İnşallah güzel günler teşekkür de okur istifade edersiniz. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Evradınız Allah, Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. teşekkür ediyorum. sağ olun Allah razı olsun. Efendim bu akşam da Ramazan soframızın muhabbetimizin sonuna geldik. Allah nasip ederse yarın akşam yine huzurlarınızda olmayı hedefliyoruz. Birbirinden kıymetli iki konuğumla. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.